Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten Mekke fetihinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah,